Mescid-i Haram'da yaşlı bir kişi ya teravih namazını kılayım veyahut tavaf yapayım diye tercih edecek olursa hangisini tercih etmeli? Hangi? Gönül ister ki her ikisini de yapsın ama kardeşimiz yaşlı ve gücünün zayıflığından bahisle ikisinden birini tercih etmek durumunda kalırsam hangisini tercih edeyim diye soruyor. Hı hı. Elbette ki dışarıdan giden kimseler için Mekke'de bulundukları sürece vakit namazları hariç tabi. Onun dışında vakitlerini tavafla Geçirmeleri daha faziletli olur Ama kılabiliyorlarsa Teravihden de imkan nispetinde Yapabildikleri kadar kılmalarında da e, Fayda vardır Dediğim gibi e, Nafile ibadetler e, Elbette ki Lazımdır bizler için e, Farzlarımızdaki Eksiklikleri gedikleri Noksanlıkları evet. gidermek için teşrii kılınmış ibadetlerdir. Ama kişinin gücü de belli bir noktaya kadar olup sınırlıdır. Hele hele yaşlılık döneminde. Onun için önceliği tavafa vermesi uygun olur. Ama yapabiliyorsa biraz da teravih kılabilir, kılması daha güzel olur. Yani kendi ifade ettikleri gibi evet. tam 20 rekatını da kılmayıp 10 rekat evet. kılsa yani teravih gerisini de tavafa. Yani tavafa geçirecek. öncelik vermesi lazım. Hı ona bilmek lazım. Evet. Yani imkanı olanlar dediğiniz Elbette. gibi hepsini Elbette. yerine getirebilirler. Evet.